Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi neahmeduhu Ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu Ve n'ûzu billahi min şurur enfüsina Ve min seyyata amalina Men yehdihillahu felamudillel Ve men yullil felahadile Ve eşhedü en la ilahe illallah Vahdehu la şerikele Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Ama abad Fe inne estakal hadithi kitabullah Ve khayral hedihedü Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. İbane-i Suğra kitabında ibadetler ve edepler bölümündeyiz. 339 maddel, e, maddesindeyiz. Namaza başlarken rüküye gidildiğinde ve baş rüküden kaldırıldığında elleri kaldırmak sünnettendir. Bu hasenelerdeki bir ziyadedir. Aynı zamanda secdelerde elleri kaldırmak da sünnettendir. İlgili Risale'de deliller mevcut. Buhar ve Müslim i̇bn Ömer radyalanmadan bunu rivayet etmişlerdir. Rey ehli bu meselede muhalefet etmiştir. Onlar ihram tekbiri dışında namazda ellerin kaldırılmasını caiz görmezler. Evza-i şöyle demiştir. Bize Kufe ehli haricinde Hicaz, Basra ve Şam ehlinin üzerinde icma ettiği şeyin sünnetten olduğu ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldı ve rükûya Eğildiği zaman ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. Ona bunlardan bir kısmını yapmazsa diye soruldu. O da namazı eksik olur diye cevap verdi. Yani secdeler olsun, diğer Peygamber Aleyhisselatü vesamdan sabit olan el kaldırma fiilleri olsun. Bunlar da eksiklik yapan namazda eksiltmiş olur. Muhammed bin Nasr el-Mervez Rahimullah şöyle demiştir. Kufe ehli dışında yani Hanefiler dışında, Büyük şehirlerdeki alimler bunun meşru olduğu üzerinde icma etmişlerdir. Yani elleri kaldırmanın her intikalde. Abdullah bin Ahmet'in es kitabında rivayet edildiğine göre Vekir Aymala şöyle demiştir. Ebu Hanife İbnül i Mübarek'e uçmak istiyormuşçasına her tekbirde ellerini kaldırıyorsun dedi. İbnül Mübarek de ona sen ilkinde uçuyorsan ben de diğer tekbirlerde uçuyorum diye cevap verdi. Vekir i̇bn Mübarek ona çok güzel bir cevap verdi dedi. İbn-i Kayyım'ın Refül Yedeynifis Salat kitabında şunlar geçer. Halal kitabul İlim'de ilimde şöyle demiştir. Ahmet'e bir topla imamlık yapan ve namazında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ellerin kaldırılması gibi konulardaki hadislerine muhalefet eden kimse hakkında soruldu. Ahmet ona bildir ve öğret dedi. Ona bildirdim ama dikkate alma denildi. Bunun üzerine Ahmet ona Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bildirdiğin halde kabul etmediyse onu terk et dedi. Yani onun arkasında namaz kılma. Yine Ahmed'e çevremizde bize namazda ellerimizi kaldırmamızı söyleyen bir topluluk da var. Bizi bundan sakındıran bir topluluk da var diye soruldu. Ahmet dedi ki: "Seni bundan bidatciden başkası sakındırmaz. Bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. İbn Ömer de ellerine kaldırmayanı uzaklaştırırdı." Kıvamü sünne de İspani El Hucce fi Beyan al Mahcede şöyle demiştir. Kıvamü sünne İsmail el Esfahani'nin lakabı Namazda elleri kaldırmak ortaya konmuş bir sünnettir ve ehli sünnetin alametlerindendir. Bukhari rey eline reddiye hususunda Reful Yedeğin'in fissalatı kitabını tasnif etmiştir. Bu da Türkçe tercüme edilmiştir. Oraya bakınız. Ayrıca İbnül Kayyım'ın Reful Yedeğin salatına bakınız demiş kitabın dipnotunu yazan şahıs. İmam Ahmet, müseddet bin müserrede gönderdiği akide metninde bu elleri kaldırmanın hasenelerde, hesaplarda bir artış olduğu sözünü zikretmiştir. Refulyedeyn cüzünde İbn-i Sir'in namazda elleri kaldırmak hakkında o namazı tamamlayan hususlardandır demiştir. Yine orada rivadeliğine göre Said bin Cübeyr, o kendisiyle namazını süslediğim bir şeydir demiştir. Şafir Aymullah kendisine namazda elleri kaldırmanın manası sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. O Allah'ın emrini yüceltmek, namazı süslemek ve sünnete uymaktır. Bunları İbn-i Kayyum Refulyedeyn kitabında zikreder. 340 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her işarete yani namazda yapılan her harekete karşılık bir hasene verilir buyurmuştur. Bunu merfu olarak bulamadım diyor muhakkik. Ancak Ukbe bin Amir el-Cühen'in ten rivayet edilmiştir. O şöyle demiştir. Kişinin her bir namazda eliyle yaptığı her işarete, her harekete karşılık her bir parmağına bir hasene ya da derece verilir. Bunu Salih bin Ahmet Mesail'de Taberani Kebir'de rivayet etmişlerdir. Heysam'ın Mecmua'z-Ze Taberani'nin isnada sendir demiştir. İbn Abdülber de şöyle diyor. Ebu Abdullah yani İmam Ahmed dedi ki birçok kimsenin İbn Lehya'dan, onun Abdullah bin Hubeyre'den, onun Mişrah bin Ha'an'dan, onun Uhbe bin Amir'den rivayetine göre demiş ve hadisi zikretmiştir. Sonra Ebu Abdullah Ebu Hanife'nin asabını kastederek, Hanefileri kastederek şöyle demiştir. Şunlar ise bundan öfke beslercesine hoşlanmıyorlar. 341. Tam bir taharet üzereyken meslerini giymiş olduğu halde abdestini bozan kimse için mesler üzerine mes etmekte de sünnettendir. Süresi kişi yolcuysa üç gün üç gece, muhkim ise bir gün bir gecedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sünneti bu şekilde ortaya koymuştur. Bunu hem o hem ashabı yapmıştır. Önceki Müslümanların uygulaması bu şekilde gerçekleşmiştir. Alimler bunu amel etmiştir. İnsanlardan ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mukalibet eden onun sünnetinden yüz çeviren ve buyruğunu reddeden bir bidatçı bunu redd ve inkar eder. Mesler üzerine mes hadisleri mütevatirdir. Bu hadisleri sahih ve sünen sahipleri rivayet etmiştir. Mes'in süresine gelince Müslim Ali radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolcu için üç gün üç gece, muhkim için ise bir gün bir gece tayin etti. Hariciler ve rafıziler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olan bu sünneti inkar etmişlerdir. Bu nedenle El sünnetten birçoğu mesler üzerine meshetme meselesini sünnet ve itikat meselelerinin içerisine dahil etmiştir. Bu meseleyi akidesinde zikredenlerden biri de Süfyanus Sevri Rahimullah'tır. Lalka'yı sahip isnad ile ondan rivayet etmiştir. Yine Ahmet, Müsedded bin Müserrede gönderdiği akide metnini de zikretmiştir. Merruzi şöyle demiştir. İmam Ahmed'i kendisine bazıları mes etmeyi, yani mesler üzerine mesetmeyi caiz görmüyor diye sormaz üzerine şöyle derken işittim. Onlar haricilerdir, ibadiyeden bir topluluktur. Mervezi es Sunne'de şöyle demiştir. Heva ve bidat elinden hariciler ve rafıziler gibi bazı tayfeler mesler üzerine mes inkar etmişler. Bunun Allah'ın kitabına aykırı olduğunu söylemişlerdir. Bunu inkar edenin zikrettiğimiz ve zikretmediğimiz bütün sünnetleri inkar etmesi gerekir ki bu Müslümanların cemaatinin dışına çıkmak demektir i̇bn bir şey be bu meseleyi musannef'te Kitabur Redde Ala Ebi Hanife bölümünde zikretmiştir. Evet, sünnet inkarcıları o zamanlar harici sünnet inkarcılarıydı. Yani Kur'an'da geçmeyen sünnetleri inkar ediyorlardı. Bu da böyle. Yalnız burada e, yani Kur'an'a aykırı olduğunu söylemeleri şu yüzden eee Mayda suresinin 6. ayetinde Arapça metnini açabilirsem oradan e, Mayda suresinin 6. ayetinde e, bu abdestin zikredildiği yerde bunu yıkama olarak اِذَا قُمْتُ مِلَّ السَّلَاتِ فَاقْسِلُوا فَاقْسِلُوا بُجُوهَكُمْ Yani yüzlerinizi yıkayın ve eğdiyekum yani kollarınızı ilel-merafik dirseklere kadar. Vemsehû ifadesi, yani mezhedin. Vemsehû bir rûûsikûm. Ee, buradaki bir harfi cerri, ruus kelimesini, yani başlarınızı meshedin kelimesini cer yapıyor. O yüzden rûûsikûm diye geliyor. Arkasından kelime ve ercülekûm diye geliyor. Ve ercülekûm, burada vemsehû'ya dönüyor. Yani aslında kitabı aykırı değil. Ayaklarınızı mesedin diye alıyorlar e, mesela Şialar bunu ve erculekumu e, sadece ayağı mesetmek meslere değil de ayağı mesetmek yani ihamada mesetmek olarak alıyor rafiziler harciler ise işte Kur'an'da geçmiyor diye mesetme geçmiyor diye e, yani bu sünneti inkar ediyorlar buradaki e, erculekum görüldüğü gibi e, mansup olarak gelmiştir ve erculekum bu mansup e, faksilu emrinin ma, e, mansubudur. Yani faksilunun mef'ulü oluyor burada. O yüzden ve ercülekum diye geliyor. Şayet mesedin, yani rafızların anladığı gibi olsaydı e, ve msehû bir uusikûn ve ercülekum olması gerekirdi. Yani bir harfi cerri, onu da e, bununla beraber cer etmesi gerekirdi. Vemsehû'na bağlı olarak, ve emrine bağlı olarak. Fakat burada ayaklarınızı yıkayın emri vardır. Yani hariciler bu ayete aykırı gördükleri için meshetmeyi inkar ediyorlar. Yani o zamanki hariciler hadis inkarcılarıydı. Rafıziler ise meslere değil de ayağın kendisine çıplak ayağı meshetmek olarak alıyorlar. Yani her ikisi de burada sünnete muhalefet içerisindedirler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ise bunu yani yolcu için 3 gün 3 gece, muhkim için 1 gün 1 gece olmak üzere meslere veya çoraplara ayağı giyilen ne varsa meshetmenin meşru olduğu şekilde sünneti sabit olmuştur. Ve bu mütevatirdir. Mütevatir olduğu için de e, inkarı küfürdür. Bu yüzden müellif bunu ancak bir bidatçı red ve inkar eder demiştir. E, 342 İftar yapmakta acele edip sahuru geciktirmekte sünnettendir. Güneşin üst kısmı da kaybolduktan sonra yıldızlar ortaya çıkmadan önce akşam namazını kılmakta acele etmekte sünnettendir. Akşam namazını yıldızların birbirine girdiği zamana kadar geciktirmek hususunda Yahudilere benzeyen Rafizilerin hilafınadır bu. Halal es-Sunne'de şöyle rivayet ediyor. Eş-Şâbi İbrahimolla Yahudilere benzemesinden söz ederek şöyle demiştir. Bunun alameti Yahudilerin başına gelenin, rafızilerin de başına gelmesidir. Yahudiler akşam namazını yıldızların birbirine girdiği zamana kadar geciktirirler. Rafıziler de böyle yaparlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şu hadis rivayet edilmiştir. Ümmetim akşam namazını yıldızların birbirine girdiği zamana kadar geciktirmediği sürece fıtrat üzere olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim iftar yapmakta acele edip sahuru geciktirdiği sürece hayır üzere olacaktır. Ahmet Ebu Zer radıyalandı'dan rivayet etmiştir. Bukhari'nin ve Müslümin Seyir bin Sad radıyalandı'dan rivayet ettikleri hadiste de bu desteklenmektedir. Nebi aleyhisselatü vesselam buyurdu ki insanlar iftar yapmakta acele ettikleri sürece hayır üzere olacaklardır. Sahuru geciktirmeyi ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması desteklemektedir. İlim de, sahihlerde ve sünnenlerde bunu gözeterek bab başlığı açmışlardır. İftarı erken yapma hususunda yine Rafiziler muhalefet etmiştir. Onlar Yahudilere uyum göstererek yıldızlar ortaya çıkmaksızın iftar yapmazlar. İbnü Zeyme sayesinde İbn de, İbn sayesinde Selbin Sad radıyallahu rivayet ediyor. Nebi Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "Ümmetim iftar yapmak için yıldızları beklemediği sürece sünnetim üzere olacaktır." Yine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. 345 İnsanlar akşam namazını yıldızların birbirine girdiği zamana kadar ertelemedikleri sürece hayır üzere olacaklardır. Bunu Ahmet ve Ebu Davud, Ebu Eyyub Radyalan'tan rivayet ettiler. İbn-i e ve Hakim, Said demiş ve Hebi de Hakimin tasihini onaylamıştır. 346 Süleyman bin Davud el-Evdi şöyle demiştir. Ali bin Nebi Talib ile akşam namazını kılıyordum ve güneşin batıp batmadığını bilmiyordum. Yani öyle bir kararma söz konusu değil. Nebi ve Vesselam'ın Sünnet zaten yani e, Ömer Radyalant'tan gelen rivayette geldiği gibi, işte gece şuradan geldi, gündüz şuradan gitti, güneşin yuvarlığa kaybolduğu zaman oruçlu iftar etmiştir. Yani oruçluğun orucu kalmamıştır artık, iftar vakti girmiştir diyor. Yani akşam namazı e, aynı zamanda bu vakti. Burada e, Rafı Ziler ve Bidat Ehli, onlara uyum gösteren Bidat Ehli, işte burada gecenin şuradan geldiğini görünce, yani doğu tarafından bir karanlığın başlaması, ne şart koşmuşlar? Bu sebeple e, iftar vaktini erteledikçe ertelemişler. Yani bir karanlığın olmasın şart koşmuşlardır. Halbuki gecenin karanlıkla alakası yoktur. Yani e, Arap dilinde gecenin karanlıkla doğrudan alakası yoktur. Allah Azze ve Celle'nin ile ifadesi, ayette geçen ileleyle ifadesi, gece karanlığı çökünceye kadar demek değildir. Lugat kitaplarında leyl kelimesi, yani Arap dilinde leyl kelimesi güneşin kaybolduğu vakit olarak açıklanır. Karanlık şart koşulmaz. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşam namazında güneşin dairesi kaybolduğu zaman kılardı, kıldırırdı. İftar o vakitte yapardı. Sahabesinden de bunlar vardı olmuştur. Tabiin döneminde bazı insanlar, sünnete muhalefet eden bazı insanlar ortaya çıktığı için, e sahabeler bu sünnette e, seba dedince bunu garip karşılamışlar. Mesela Nafi'r Aymolla diyor ki İbn Ömer anh, işte güneş batar batmaz, güneş kaybolur kaybolmaz iftar ederdi de ben onu insanlardan gizlerdim. Yani Nafi'r Aymolla tabiinden. E, böyle bir gizleme hissiyatı içerisinde hissetmiş kendisini. Neden? Çünkü insanlar o sünnetten uzaklaşmaya başlamış. E, karanlık bir nevi şart koşulu hale gelmiş. Hatta bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında da e, kısmen ortaya çıkmış bir şeydi. E, o meşhur rivayette e, konakladıkları yerde ey falanca bana akşam yemeğimi, sevikimi getir diyor. Daha güneş batmadı diyorlar. Daha henüz aydınlık diyorlar. E, böyle itirazlar oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la ısrarla sevik bulamacının getirilmesini söylüyor ve orada iftar ediyor. E, yani bu bu tek tük, sahabe arasındaki tek tük, bu itirazlar tabi'nin döneminde daha da yaygınlaşmıştı haliyle. Dolayısıyla e, sahabeden bu fiiller özellikle rivayet edilmiş. Mesela Enes Melk Radyalan e, iftar ettiği sırada birisi güneşi gözlemeye kalkıyor, ne yapıyorsun diyor. İşte güneş battı mı batmadı mı ona bakıyorum, otur yerine diyor. Şayet Ömer Radyalan seni görseydi tutuklardı e, demiştir. Buna benzer rivayetler çok ilgili rivayetleri Zebercet kitabında aktardık. Yahut Ede'de bir miktar aktardık iftar bölümünde, Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili bölümlerde. O yüzden burada ayrıntıya girmiyoruz. 347 önemli bir mesele. Hanımını boşamak isteyen kimsenin hanımını hayızdan temizlendiği ve temizlik döneminde kendisiyle birlikte olmadığı zaman tek bir talakla boşaması, sonra... İddeti sona erene kadar onu bırakması da sünnettendir. Çünkü İbn Ömer radyalanmadan rivayet edildiğine göre o hanımını Hayız döneminde boşamıştı. Ömer radyalan bu durumu Nebi aleyhisselatü vesselam'a sordu. O da buyurdu ki ona söyle hanımına geri dönsün ve onu temiz olduğu halde ya da hamileyken boşasın. Müslim ve Tirmiz'i rivayet etmiştir. Tirmiz'i şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabı olsun başkaları olsun ilim ehli katında buna göre amel edilir. Sünnet olan talak kişinin hanımını o temizken Cima etmeden tek talakla boşamazdır. Yani e, temizlik döneminde, cima etmediği temizlik döneminde boşamasıdır. Sünnet olan budur. Bazıları hanımını o temizken üç talakla boşadığı takdirde de sünnete uygun olur demiştir. E, bu şafin ve Ahmed bin Hanbel'in görüşüdür. Bazıları talaklar teker teker vermedikçe üç talakla boşamak sünnete uygun olmaz demiştir. Bu da Sübiyane Sevr'in ve İshak'ın görüşüdür. Hamilenin boşanması hususunda ise... Onu dilediği zaman boşar demişlerdir. Bu Şafi'nin, Ahmet'in ve İshak'ın görüşüdür demiş. Tirmizi bunları aktarıyor. Ee, onu kendisiyle birlikte olduğu bir temizlik döneminde tek bir lafızda üç talak vererek boşarsa, yani bir mecliste üç talak kullanırsa ya da hayızlı iken boşarsa onu bidat olan talakla boşamış olur. Yani böyle bir talak bidatdır. Caiz değildir bu şekilde bir talak artık kadın ona haram olur. Buradan itibaren açıklama yapmamız gerekecek. Ondan başka bir koca ile evlenmedikçe, sonra o koca kendisiyle birlikte olduktan sonra ölmedikçe ya da kendisini boşamadıkça ona bir daha helal olmaz diyor. Bu cümle, bu son cümle e, İbn-i Bat'ta Hanbeli mezhebine mensuptur. Hatta bu konuda bir de Risale yazmıştır. Yani bir mecliste verilen üç talak bidat da olsa geçerlidir. Yani üç talak yerine geçer. Görüşünü savunmuştur. Dört mezhepte bu görüşü savunmuşlardır. Alimlerin cumhuru bu görüşü savunmuşlardır. Aşağıda dipnotta dipnotları yazan muhakkik de bunu desteklemiştir. Fakat bu azim bir hatadır. Nasıl bir hata? Birincisi, Müslim İbn Abbas radyalanmadan Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir döneminde bir meclisteki üç tala, tek talak yerine geçeceğini fakat Ömer radıyallahu anh, döneminde Ömer radılan bu bidat uygulamanın yaygınlaşma sebebiyle onlar cezalandırmak babından bunu uygulamaya başladığını zikrediyor. Yani bu Nebi Aleyhissalatu vesselam'dan sabit olan bir şey değil. Ömer radıyallahu maslahata dayalı olarak kendince re'yi ile hükmettiği bir meseledir. İhtidat ettiği bir meseledir. Hatta İmram bin Hüseyin radıyallahu anh, gibi karşı çıkanlar da olmuştu o dönemde. İkincisi ikincisi Ebu Davud'un Sünen'inde ee, i̇bn Abbas radıyallahu radyalanmadan yine İkrim'e yolluyor. i̇bn Abbas radıyallahu radyalanmadan gelen rivayette Rukane bin Yezid veya Rukane bin Abdiyezid veyahut yezit bin Rukane veyahut Abdiyezid bin Rukane yani isminde ihtilaf edilmiştir bu sahabenin. Bu e, hanımını boşuyor. Bir mecliste üç talak vererek boşuyor. Ve pişman oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü ve sama bu durumu anlattığında e, bunun tek talak olduğunu söylüyor yani bunu tek talak yerine geçeceğini bildiriyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bu hadis sabit olmuştur. E bazıları yani mezhep ehli olanlar e, onlar bir mesle üç talak saydıkları için bu hadisi zayıf görecek illetleri ortaya atmaya çalışmışlardır. Bu illetlerden bir tanesi, ravilerinden birisinin Muhammed bin İsak olmasıdır. Muhammed bin İsa müdellistir. Fakat e, başka tarihlerinde Muhammed bin İshak'ın bu e, Tedlis olmaksızın tahdis sigasını, işitme rivayet sigasını tasrih etti, açıkça belirttiği sabit olmuştur. Bu açıdan da e, isnadı Hasen'dir. Ayrıca Elbani, İrvay-ül Galil kitabında e, bunun tariflerini ortaya koyarak pek çok yoldan da sabit olduğunu ispatlamıştı. E, bu meseleyle ilgili olarak, yani Rukhane bin Yezid'in e, karısının boşamasıyla ilgili olarak Rukhane'in Tarif-ül Kebir'inde bir rivayet daha var bu mezhep ehli dayanırlar. Orada şöyle geçer. Talakul bette ile, yani kesin talak ile boşadı. Nebi Aleyhisselatü vesam ona e, boşamadaki niyetini sordu. Tek mı niyet ettin, neye niyet ettin diye. O da tek talaka niyet ettin dedi. O yüzden bir talak sayıldı diye. İşte mezhep ehli bunu sayık görerek diğerini münker veya zayıf görmeye çalışırlar. E, müellif de onlardan birisi, bunu savunanlardan birisi. Fakat Bukhari'nin Buhari'nin Tarihül Kebir'indeki bu rivayet zayıftır. Bukhari zaten Tarihül Kebir'de İslam'da meşhur raviler var. Kimin yani ravilerin de birbirinden işittiği de sabit değildir diyor. Ayrıca ravilerin de meşhuller vardır diyor. Bu mesele e, de asıl olan dediğimiz gibi birincisi İbn Abbas radıyallanmadan sabit olan bu rivayetler asıldır. İmran bin Husayn radıyallanlan işte Ömer radıyallan bu e, uygulamasına itiraz etmesi var. Yani sahabe döneminde böyle bir icma yoktur. Burada dipnotta icma falan bir şeyler e, iddia etmeye çalışıyor da e, tahkikini yapan. Bunun, böyle bir icma söz konusu değil. Bilakis e, sünnet üzere asıl söylediğimiz şekilde bir mecliste üç talak bidattır ve e, o tek talak yerine geçer. Bu meselede dört tane görüş var. Görüşlerden bir tanesi İbn Azm'ın görüşü. O der ki bu bidat olan bir boşam olduğu için geçersizdir. Yani bir talak yerine de geçmez. Geçersiz bir talaktır der. İbn-i bu görüşünde şahıs kalmıştır. Hadise de aykırı düştüğünde. İkinci görüş, bu talak geçerlidir. Bir talak olarak geçerlidir. İşte e, bahsettiğimiz hadis bunun delili zaten. Üçüncü görüş, üç talak olarak geçerlidir. Yani bidat de olsa üç talak olarak geçerlidir görüşü. Dördüncü görüş ise tefrik yapar, ayrım yapar. Eğer e, ilişkide bulunulmuş zamanda boşamışsa e, bu geçersizdir. İlişkide bulunulmamış zamanda boşamışsa geçerlidir diye böyle bir ayrıma giderler. Böyle bir ayrımın delilini, yani bu meseleyle ilgili delilini bilmiyorum. Yoksa e, temizlik döneminde, ilişkiye girmemiş temizlik döneminde e, boşamanın esas olması e, Allah alem buna dayanarak burada da genelleştiriyorlar bunu. i̇bn Teymiye İbni Kayyım, e, bu alimler, bu mezhepler indinde yaygınlaşan ve halk arasında adeta bir icmaymış gibi kabul edilmeye başlayan, yani Ömer Radyalı'nın uygulamasını bir e, icmayla kabul olarak e, fıkıh kitaplarında zikretmeye başlamaları üzerine İbni Teymiye e, müstakil reddiyeler yazmıştır. İbni Kayyım Hakeza, pek çok eserinde bu hususu işlemiş ve reddetmiştir. Yani hadis aykırı olduğunu. Ee, sonraki alimlerden özellikle muhasırlardan e, Şevkani, Elbani, İbn-i Bin Binbaz bu i̇bn Abbas e, hadisine dayanarak mezheplerin bu görüşünü reddetmişlerdir. Ayrıca Şevkani e, Ahmet bin Hanbel'den bu i̇bn Abbas'ın Ebu Davut'ta geçen hadisini sahih gördüğünü Nakletmiştir. Yani hiçbir dönemde böyle bir icma vaki olmamıştır. Yani cumhurun, mezhepçilerin bu konuyu icma gibi nakletmeleri e, gerçekleşidir. dışıdır. Dolayısıyla dipnotu yazan kişinin de bu meseleyi icma gibi ele alması, hatta müellif bu konuda kitapta yazdığı için e, aksini belirtenin de bir nevi e, işte bidat ehliymiş gibi lansetmesi, etmesi bu, bunlar doğru değildir. Bu mezhep taosubunun, taklitçiliğin, cumhurun kavline yapışmanın getirisi olarak insanlar arasında yerleşmiş bir şey. 348. Cenazeler üzerine dört tekbir getirmek de sünnettendir. Zira Cabir radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bugün Allah'ın salih bir kulu Asame öldü. Yani Habeş kralı öldü buyurmuş ve sonra dört tekbir almıştır. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Sünnet ve itikat kitaplarında bu meseleyi söz konusu edenlerin arasında şu kimseler bulunmaktadır. Yani cenazeler üzerine dört tekbir alma, itikat kitaplarında, Sünnet kitaplarında, yani menheş kitaplarında zikredilmiş. İmam Ahmet, Müsedde'de gönderdiği mektupta, Berbehari şerr sünne de e, zikretmiş. İbnül Münzir, Efsat'ta cenazeler üzerine getirilecek tekbirlerin sayısı hususundaki itilaf hakkında şöyle demiştir. Bu konuda ikinci bir görüş daha vardır ki o da dört kere tekbir alınacağıdır. Bu ilim ehlinin çoğunluğunun kavlidir. Bu görüşü dille getirenlerin arasında Ömer bin el-Hattab, Zeyd bin Sabit, İbne bi-Efva, İbne Ömer, Hasan bin Ali, Bera bin Adib, Ebu Hureyre, Ukbe bin Amir, Muhammed bin Hanefiye, Ata bin Ebi Rabah, Süfyanus, Sevriye, Evzayi, Şafi, Ahmet bin Ambel, İshak ve Reya da vardır. Sonra İsnadıyla Said bin Müseyyab kanalıyla Ömer radıyallahu anh'da şunu rivayet etmiştir. Biz bunların ikisinde yapıyorduk. Dört kere ve beş kere tekbir alıyorduk. Sonra insanlara cenaze üzerine dört tekbir getirmeleri emredildi. Yine İsnalıyla Ebu Vail'den yani Şakik bin Seleme'den şöyle denir, etmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yedi, beş ve altı tekbir alıyorlardı. Sonra Ömer bin Hattab radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasabını topladı. Her bir görüşünü söyledi. Bunun sonucunda onları cenaze üzerine dört tekbir alma hususunda birleştirdi. Fetul de İbn Hacer bunun isnadına sahih demiş. Sait bin Müseyyeb kadar ulaşan. İbn Abdülber et de şöyle demiştir. Selef cenaze üzerine getirilecek tekbirin sayısı hususunda ihtilaf etmiştir. Sonra 4 tekbir üzerinde ittifak etmişlerdir. Sonra aykırı olan görüşler bidati ve yeniliği andıran şaz görüşleridir. Buna aykırı görüşler İbrahim'den Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı Ebu Mesud'un evinde toplandılar ve tekbirin sayısının dört olduğu üzerine icma ettiler dediğini rivayet etmiştir. Cenazeler üzerine getirilecek tekbirin dört olduğu İbni Bileyla dışında fukuhanın genelinin görüşüdür. O beş tekbir getirileceğini söylemiştir. Bu konuda onun Zeyd bin Erkam dışında bir selefinin olduğunu bilmiyorum. Bu konuda ondan Huzeyfe'den ve Ebu Zer'den farklı rivayetler gelmiştir. İkisinden gelen rivayetlerin isnatlarının hem ikisinde de her ikisinde de kendisiyle ihticaç edilmeyecek kimseler vardır. hadis elinin tamamı tekbirin dört olduğu görüşündedir. İbrahim-i Neha'yı şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde insanlar ihtilaf halindelerdi. Onlardan bazıları Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dört kere tekbir getiriyor, bazıları beş kere diyor, bir başkası yedi kere diyordu. Ömer hilafete geldiği zaman sahabeyi topladı ve onlara üzerinde icma edeceğiniz şeye bakın dedi. Sonunda onlar dört tekbir üzerinde topladı. İbn-i Receb Müşkülül Ehadisil Vâidetu En Enne Talâka Selâseti Vâidetun isimli kitabında şöyle demiş. Bil ki Ömer radıyallahu anh'ın verdiği hükümler iki kısımdır. Bu kısımlardan birinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi hakkında Ömer'in verdiği hükmünün hilafına hüküm verdiği rivayet edilen meseleler olarak zikretmiş. Sonra bu da dört kısma ayrılır deyip şunu söylemiştir. Üçüncüsü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ibadetlerin birinin çeşitlerinden birkaç hakkında ruhsat ve resah olarak rivayet edilmiştir. Ömer radıyallahu anh da insanlar için faziletli ve daha düzgün olanını seçmiştir ve onlara bunu gerekli kılmıştır. Bu da onun seçtiğinin dışındakiyle amel edilmesine engel teşkil eder. Tabii bu İbn-i görüşü. Nebi aleyhisselatü vesselamdan beş tekbir, yedi tekbir sabit olmuştur. Bunlarla amel edilmesinde herhangi bir sakınca yok. Yani Ömer radıyallahu anh zamanında işte daha güzelini tercih edelim, onu uygulayalım diye yaptığı bu istişarenin din edinilmesi doğru bir yol değil. Yani bu İbn-i Özellikle Hanbeliler arasında, bu sonraki müteahhir Hanbeliler dediğimiz İbn-i ve ondan sonrakiler e, arasında bu tip meseleler maalesef e, bir müşkil haline gelmiştir. Yani mesela Ömer Radyalan bir şeye fetva verdi. Onu dine diniyorlar. Yani bu açıkça görülüyor. E, bir mecliste uçtalak meselesinde olduğu gibi. E, Nebi Aleyhissalatu Vesselam'dan sabit olanlar esastır. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sünnetine aykırı olduğu zaman yani e, Raş talifelerden dahi olsa e, o görüşler kabul edilmez. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anh'a temettü haccı hakkındaki mesele sorduğunda Ebu Ömer radıyallahu aksi aksine fetva veriyorlardı. Fakat Allah Resulü temettü yapmıştır diye cevap veriyor. Onlar Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu öne sürünce başımıza taşlayacak. Ben size Allah Resulü dedi diyorum siz bana Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz diyor. Yani bu e, selefin menhecine uygun olmayan bir tutumdur. Müellifin şu meselelerde yaptığı şeyler Yine İbn-i ee, ki i̇bn Recep e, taklit konusunda problemli fikirleri olan birisi. E, ona nispet edilen işte dört mezhepten birine mensup olmak vaciptir e, manasında bir risale vardır. Yani o dört mezhebi, yani herkesin mutlaka bu dört mezhepten birine mensup olması gerektiği şekilde bir görüşünde sahibidir. Evet. 350. madde kişinin Bismillahirrahmanirrahim'i açıktan okumaması da sünnettendir. Yani namazı kastediyor. Zira Enes Radiyallahu anh şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Osman'ın arkasında namaz kıldım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlıyorlar. Kıraat'ın başında da sonda da Bismillah'ı zikretmiyorlardı. Müslim rivayet etmiştir. Darakutni kendisine besmelerin cehri okunması gerektiğini ifade eden hadislerin sorması üzerine bu hususta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sahih bir şey rivayet edilmemiştir demiştir. İmam Ahmet Mühennan'ın rivayetinde kişinin besmele'yi cehri okumasını güzel görmüyorum demiştir. Bu meseleyi itikadında yani itikat metinlerinde zikredilenler arasında suyanes sevriği de vardır. O şöyle demiştir. Ey Şuaib bin har Namazda Bismillahirrahmanirrahim'i gizli okumak senin nezdinde onu açıktan okumaktan daha faziletli olmadığı sürece yazdıklarım sana fayda vermez. Bunu Böyle demesinin sebebi, yani burada e, Cehri okumayı mutlak reddetmiyor gördüğü gibi. Sadece daha fazletlisinin gizli okumak olduğunu söylüyor. Bunun sebebi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan besmele Cehri olarak namazda okuduğu sabit olmamıştır. Fakat sahabelerden sabit olmuştur. Yani sahabelerden bu uygulamayı yapanlar vardır. Ehli Medine'den bununla fetva eden, verenler de vardır. 351. Müslümanların başına düşmanlarından bir belanın gelip de imamın kunut yapması durumu dışında. Kişinin sabah namazına kunut yapmaması da sünnettendir. Şafiler sadece sabah namazına tahsis etmişlerdi. Kunutu sadece sabah namazlarında yaparlardı. Bu onların çıkardıkları yani uyduklar bir bidattı. İmam böyle bir durumda kunut yaparsa imama uyar. Yani devlet başkanı veya onun görevlendirdiği imamlar İslam devletinde tutuyor sabah namazına kunut yapıyor. Yani ortada bir olay da yok. Düşmanlardan gelen bir bela gibi bir olay da yok. Sabah namazına kunut yapıyor. Bu bir bidattır. İmam yaparsa bu konuda ona uyulur diyor. Yani istemeye istemeye uyar cemaati bozmamak için, cemaate muhalefet etmemek için. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın şu hadisine işaret ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına konut yapmaktan yasakladı. Bunu i̇bn Mace ve Darekutni rivayet etmiştir. Darekutni ve bu sayırı zayıf olduğunu söylemiştir. ehl Sünnet'ten bazı kimseler bu meseleyi itikad bablarında zikretmiştir. Çünkü sabah namazında konut yapmak İbn-i de Minhac-ı Sünnet'e üzere Irak'taki kaderi ve rafızanın bir şiarıydı. Sabah namazında konut yapılıp yapılmayacağı meselesi hem selefin hem de halefin arasında büyük bir itilaf konusu olmuştur. Yine bu konudaki müstakil kitaplar kaleme alınmıştır. Bunlar arasında İbn Mende, hakim, hatip ve başkalarda da vardır. Tirmizi Sünen'de şöyle demiştir: "İlim ehli sabah namazında kunutun yapılıp yapılmayacağı hususunda ihtilaaf etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bazı ilim ehli kimseler ve başkaları sabah namazına kunut yapmayı caiz görmüştür ki bu aynı zamanda Malik'in ve Şafii'nin görüşüdür." Ahmet ve İsa ise Müslümanların başına bir musibet gelmediği sürece kişi sabah namazında konut yapmaz. Müslümanların başına bir musibet gelince İmam Müslümanların ordularına dua edebilir demiştir. Musibet zamanında konutu görmeyenler Enes Radyallahu'nun şu hadisini delil getirmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca konut yapıp Arapların bazı kabilelerine beddua etti sonra bunu terk etti. Bunu Bukhar ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Ebu Malik el-Eşcair radiyallahu anh'tan gelen rivayette babama babacığım sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman ve burada Kufe'de yaklaşık 5 seneden beri Ali bin Ebi Talib'in arkasına namaz kıldın. Onlar konut yapıyorlar mıydı diye sordum. Yavrucuğum bu sonradan ortaya atılmış bir iştir, bir muhtes bidattir dedi. Tirmizi bu Hasan Said'dir diyerek rivayet etmiş. Ayrıca İlme'nin çoğunluğunun nezdinde buna göre amel edilir demiştir. Yani e, sabah namazlarında konutun bidat olduğu görüşü kabul edilmiştir. İbn-i Teymiye Mecmul şöyle demiştir. Üçüncü görüş, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başa gelen bir sebepten dolayı kunut yapmış, sonra da başa gelen sebep oradan kalktığı zaman bunu terk etmiştir. Buna binaen musibet zamanında kunut yapmak sünnet olmaktadır. Bu kavil Ehl-i Hadis fukhasının benimsediği bir kavildir. Kulef-i Hayraş edilen de budur. i̇bn Sahnu'nun adab Muallim'in kitabında bu meseleden söz ettim diyor tahkik yapan. Vitir, kendisinden önceki namazlardan ayrı olarak bir rekattır. E, zira i̇bn Ömer radıyallahu anh'a rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Vitir, gecenin sonunda kılınan bir rekattır. Müslim rivayet etmiştir. Abdullah'ın mesailinde rivayet göre Ahmet Rahimullah şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asabının dördünden, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir rekat vitir kıldığı rivayet edilmiştir. i̇bn Abbas'tan, Ayşe'den, i̇bn Ömer'den ve Zeyd bin Halid'den radıyallahu anhum. Bu meseleye de rey ehli muhalefet etmiştir. Mervezi el-Vitir kitabında şöyle demiştir. Numan yani Ebu Hanife vitrin üç rekat olduğunu, bunun üstünde de altında da kılınamayacağını, tek rekat vitir kılan kimsenin vitrinin fazit olduğunu, onun vitri iade etmesinin ve ancak sonunda selam vereceği surette üç rekat kılmasının vacip olduğunu İki rekattan sonra selam verdiği takdirde vitrinin batıl olduğunu söylemiştir. Onun bu sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ve ashabından rivayet edilen sayı haberlere ve ilim elinin icmanı aykırıdır. Bunun sebebi onun haberleri iyi bilmemesi, yani hadisleri iyi bilmemesi ve alimlerin meclisinde az bulunmasıdır. Evet, bu Zebercette aldım galiba bu konuda kelside de. Hakim Müsnedirekin'de rivayet etmiştir. İbn-i rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vitri üç rekat kılarak akşam namazına benzetmeyin diye yasaklamıştır. Şayet üç rekat kılınacak olursa da ikinci rekatta selam vererek akşam namazına muhalif bir surette kılınmasını, yani vitrin tek başına tek rekat olarak ayrı bir namaz şeklinde kılınmasını tavsiye ediyor. Hanefi mezhebi bu konuda taban tabana zıttır. Vitir namazında kunut rukudan sonradır. Ubey bin Ka'b radyalan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vitir'de rukudan önce kunut yaptı. Bunu Ebu Davud rivayet etmiş ve zayıf olduğunu söylemiştir. Ayrıca İbn-i Ebi Şeybe Alkame'den i̇bn Mesud radıyallahu ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem asabının Vitir'de rukudan önce kunut yaptıklarını rivayet etmiştir. Senedi sayıhtır. Elbani irvada sayı olduğunu belirtmiş. Hanefiler bu konuda muhalefet etmişler ve bitirde rukudan önce kunut yapmanın vacip olduğunu söylemişlerdir. İbnül Mü'nzir Efsat'ta şöyle demiştir. Rey ashabı demiştir ki, bize ulaştığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazında kıraatip bitirdikten sonra ve rukuy etmeden önce kunut yapmıştır. Ve vitir dışında herhangi bir namazda kunut yoktur. Yani bunun rey ehli söylüyor. Bu konuda ikinci bir görüş vardır ki Bunların e, kunutun rükudan sonra olduğu şeklindedir. Bu görüş Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan ve Ali'den radıyallahu anh'u rivayet edilmiştir. Enes bin Malik radıyallahu hem önce hem sonra biz bunların ikisini de yapıyorduk demiştir. Rükudan sonra kunut yapılması gerektiği görüşünde olanlar arasında Eyyub ve Sahtiyan ve Ahmet bin Ambel de vardır. Bu görüş Hasen'den yani El Basri'den, El Hakem'den yani İbn-i Uteybe'den, ve Ebu İshak'dan rivayet edilmiştir. Senkihu tahkike hadis talikte rivayet göre Ahmet şöyle demiştir. Kunut sabah namazında rükudan sonradır. Vitir'de de rükudan sonra olması tercih edilir. Rükudan önce kunut yapan kimse için de bir sakınca söz konusu değildir. Çünkü sahabe bunu da yapmıştır. Bu konuda aralarında ihtilaf etmişlerdir. 354 Kametin lafızlarını tek söylemekte sünnettendir. Rey ehlinin hilafına. Zira onlar kametin lafızlarını tek söyleme hükmünün neshedildiği görüşündedirler. Bukhari, müezzinin katkamet salat sözünün dışında kametin lafızlarının tek olduğu babı demiş. Yani sadece katkamet-i salat e, çift söylenir. Bir de baştaki tekbirler e, çift söylenir. Onun dışındaki lafızları tek. Bununla ilgili bab açmış ve İsnalıyla Enes Radyalantin şöyle dediğini rüadet etmiştir. Bilal Ezan Çift, kameti tek okumakla emrolundu. İbn-i Uzeyme Sayın'de şöyle demiştir. kameti çifter çifter getirmekle birlikte ezanda tercih yapmak babı, bu birden fazla şeyin mübah olması babındandır. Yani müezzinin ezan okunurken tercih yapıp kameti çifter çiftler getirmesi de mübahtır. Ee, yani burada tercih yapmakla kast edilen, e, ezandaki şehadetleri ikişer defa söylemesi, bunu ilk önce alçak sesle, kısık sesle söylemesi, ikincisini e, yüksek sesle, yani normal kahmet okur şekilde okuması bu sünnettendir. Ezanın lafızlarını çiftler çiftler okuyup, kametin lafızlarını teker teker söylemesi de mübahtır. Yani bu tenevvu ihtilafı türündendir. Her ikisi de caizdir. Ashabı ise nasıl muhalefet etmiştir sünnete? Kametin tek lafızlarla okunmasını meşru görmemekle muhalefet etmişlerdir. Çünkü ikisi de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sayı olarak rivayet edilmiştir. Hem ezanın hem de kahmetin lafızlarını çifter çifter okumaya gelince Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bunu emrettiği ondan sahih olarak rivayet edilmemiştir. Evet. Abdestli olduğun takdirde mescide girdiğin zaman oturmadan önce cuma günü olsa da imam hutbe iraat ediyor olsa da iki rekat kılman da sünnettendir. Yani Tayyatül mescidi i Kılman sünnettendir. Ee, Zira Cabir Radiyalan şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buradaki biriniz cuma günü imam hutbedeyken geldi mi iki rekat kılsın ve onları kısa kessin. Yani hafif tutsun. Bukhar ve Müslüm rivayet etmiştir. Bu konuda rey ehli muhalefet etmiştir. Begâv-ı Rahimullah de şöyle der. Burada imam hutbe vermekteyken mescide giren kimsenin iki rekat kılmadıkça oturmayacağına delil vardır ki bu aynı zamanda ilmi elinden birçok kimsenin görüşüdür. Bazıları da namaz kılmadan oturur demiştir. Bu da Süfyan-ı ve rey asabının görüşüdür. 356. Hutbe esnasında konuşmamak ve hutbeyi dinlemek de sünnettendir. Zira Ebu R. şöyle demiştir. Kim güzel bir şekilde abdest aldıktan sonra cumaya gider, hutbeye kulak verir ve susarsa o cumayla diğer cuma arasındaki günahları bağışlanır. Ayrıca üç günlük daha günah bağışlanır. Müslüm rivayet etmiştir. Kendisini gördüğün bir yerde bulunsan da, göremediğin bir yerde bulunsan da hutbe veren imama yönelmen ve susman da sünnettendir. Ee, zira İl-i Mesud şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturduğu zaman yüzlerimizi ona çevirirdik. Bunu Tirmizi zayıf diyerek rivayet etmiş. Bu babda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sahip bir şey rivayet edilmemiştir demiştir. Sonra şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asamlarından ve başkalarından ilmehli kimseler bu şekilde amelede gelmişlerdir. Onlar hutbe irad esnada imama yönelmeyi güzel görürler. Bukhari sayında de şöyle demiştir. İmamın insanlara yönelmesi, insanların da hutbe irade ederken imama yönelmeleri babı. i̇bn Ömer ve Enes Allah onlardan razı olsun imama yönelirlerdi. i̇bnül i Münzir Efsat'ta şöyle der. İlim ehlinden sözünü bellediğim herkes, Cuma günü imam hutbe irade ederken ona yönelmek gerektiği görüşündeydi. Bu görüşü olan kimsenin arasında i̇bn Ömer, Enes, Şuray ve Ata da vardır. İmam Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İmam hutbedeyken sus diyen boş bir söz söylemiş olur. Boş söyleyenin ise cuması yoktur. Bunu Eslem bin Sel Bahşel el-Vasiti da i vasıtta İbn-i Abbas radyalanmadan rivayet etmiştir. Ayrıca Ebu Dağut Ali radyalanmadan şu rafızla rivayet etmiştir. Kim de cuma günü arkadaşına sus derse boş konuşmuş olur. Boş konuşanında cuması yoktur ya da ona bir şey yoktur dedi. Bu munkatı yani isnadı kopuk bir hadistir. İbnü Recep Fetülbarda şöyle demiştir. Birçok mürsel hadiste yine isnadı muttasıl olduğu halde zayıf isnatlarla gelen hadiste kim boş konuşursa onun cuması yoktur lafzı ve onun cumadan nasibinin bu olduğu yani bu konuşmasından ibaret olduğu rivayet edilmiştir. Bununla kasdedilen onun cumanın sevabını kaçıracağıdır. Ata ve Malkin asabından İbnü bunu bu şekilde tefsir etmiştir. İshak da onun neci kaçırmasından korkulur demiştir. Bukhar ve Müslim'in Ebu Rere'den rivayetine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Cuma günü imam mutbedeyken arkadaşına sus dersen lağv etmiş. Yani boş konuşmuş olursun. Yani sayı ve sabit olan bu. Ama diğeri de yani cumasının geçeriz olacağı rivayeti ise mürsel munkatı yollarla yani İslam'da kopukluk olan yollarla veyahutta zayıf isnatlarla gelmiştir. Yani bunların birbirini takviye etmesi söz konusu olabilir bu. Yine o şöyle buyurmuştur. Kim imam hutbedeyken konuşursa o kimse kitaplar taşıyan eşek gibidir. İbn-i Ebişaybe ve Ahmet i̇bn Abbas radiyalanmadan rivayet etmiştir bunu. İtaful Mehera sahibi yani bu sayri şöyle demiştir. Bunu İbn-i Ebişaybe, Ahmet Bezzar ve Taberan rivayet etmiştir. Hepsi de Mücalit'ten yani Mücalit bin Said'den rivayet etmiştir. Metnin şayetlerde bulunmaktadır. Buluğul Meram sahibi ise yani i̇bn Hacer ise isnadında bir sakınca yoktur demiştir. Mücalid bin Said kendisinde zayıflık bulunan veya iktilata uğramış bir ravi. Müslim onunla mukarin olarak rivayette bulunmuştur. Yani şahit ve takviye olduğu takdirde hadisi Said derecesine çıkar. Burada da metnin şahitleri olduğu için İbn Hacer Mücalid'in bu rivayetine sakınca yoktur demiştir. Yani Hasen mertebesinde görmüştür. 360 yine o şöyle buyurmuştur. Kim imam hutbedeyken konuşursa onun cumadan nasibi ancak bir avuç toprak olur. <gülüyor> Bunu da hasen bir isnatla İbn-i Kani mucem sahabede rivayet etmiştir. 361 mescitte veya başka bir yerde yanına girdiğin kimseye selam vermen de sünnettendir. Çıkarken de selam verirsin. Zira Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki biriniz meclise gelince selam verirsin, kalkacağı zamanda selam versin. Birincisi ikincisinden daha büyük bir solumluluk değildir. 362. Allah Azze ve Celle'nin helal kıldıklarından hiçbir şeyi haram kılma. Zira bunu yapan Allah'a iftira atmış, onun sözünü reddetmiş olur. O haddini aşan bir zalimdir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. De ki, Allah'ın size indirdiği, sizin de bir kısmını haram, bir kısmını helal saydığınız rızkı gördünüz mü? Size Allah mı izin verdi yoksa siz Allah'a iftira mı atıyorsunuz? Yunus 59. Başka bir yerde de şöyle buyurmuştur. Ey mandenler, Allah size helal kıldığı güzellikleri haram kılmayın ve hatta aşmayın. Şüphesiz Allah hatta aşanlar sevmez. Maide 87. <gülüyor> Yine Allah azze ve celle kendilerine ve başka insanlara helal kıldığı deve etlerini haram saymalarından dolayı Yahudileri kınamış ve şöyle buyurmuştur. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, yani Yahubu Aleyhisselam'ın kendisine haram kıldıkları hariç bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi. Yani Yahubu Aleyhisselam bir adak neticesinde bunu haram kılmıştı bazı şeyleri. Ee, Yahudiler de onun bu adağını genel bir hüküm haline getirerek haram saymışlardı. De ki doğru sözler iseniz Tevrat'ı getirip okuyun bakalım. Ali İmran 93. Sonra şöyle buyurmuştur. Bundan sonra kim Allah'a yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ali İmran 94. Taberi'nin sayı sınavda rivayetine göre İbni Mappas Radyalı'na Allah Teala'nın Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları hariç bütün yiyecekler İsrail oğluna helaldir buyruğu hakkında şöyle demiştir. Onda siyatik hastalığı vardı. Yani Yakub Aleyhisselam'da. Allah kendisini ondan kurtarıp şifaya kavuşturduğu takdirde deve etini yemeyeceğine dair adakta bulundu. Sonra Yahudiler de onu haram saydı. Yani deve etinin Yahudilerle de haram sayılma sebebi insanların kendilerinin e, uydurdukları bir şey oldu. Sonra İbn Abbas bu ayeti okumuştur. Yani Alimran i̇mran 93'ü. Ve yani bu Tevrat'tan önceydi dedi. Eee... 364, bundan sonra rafıziler Allah'ın helal kıldığını haram kılma hususunda Yahudilere benzemişler. Allah Azze ve Celle'nin sözünü reddetmişler, ona yalan uydurmuşlar. Balıklardan cirri, yani yılan balığını ve deve etlerini haram saymışlardır. Dumeir'in Hayatul Hayavan kitabında şöyle geçer. Kesralı cim noktasız ra, yani z değil ra ve üç noktalı fa ile cirris, yılana benzeyen bir balık türüdür. Farsça kendisine Mari Mahi, yılan balığı denir. Cahız şöyle demiştir: Fareleri yer deniz yılanıdır. Hükmü helal olmazdır. İchrimen de şöyle dediği rivayet edilmiştir: İbn Abbas'a Cirriyi, yani yılan balığını sordum. Yenmesinde bir sakınca yoktur. Onu Yahudiler haram sayar, biz yeriz diye cevap verdi. Bunu i̇bn bir şey be rivayet etmiş. İbn Acer e, sahih demiştir. Bukhari sayında Allah Teala'nın deniz Denizavuz'a helal kılındı. Maide 96 babı demiş. Sonra şunu muallak olarak zikretmiştir. i̇bn Abbas dedi ki, yiyeceği yani leşi pis olanları haricinde size helal kılındı. Cirri de helal kılındı. Yani yılan balı da helal kılındı. Onu Yahudiler yemez ama biz yeriz. Yahudiler bunu kendilerine haram kılmış. Rafıziler de Yahudilere benzemek adeti olduğu üzere bunu haram sayım da onlara uymuştur. Kelseç mesailinde Ahmed'e cirriyi mekruh mu görüyorsun diye sormuş. O da vallahi görmüyorum. Cirri hakkında ne diyebiliriz ki demiştir. Begavi Şerud de şöyle demiştir. Ebu Hanife ise balıklar dışında denizdeki bütün hayvanların haram olduğunu söylemiştir. Bu yüzden Hanefiler midye falan yemez. Birinci görüş yani hepsinin helal olduğu görüşü doğruya daha yakındır. Çünkü her ne kadar suretleri farklı arz de hepsi balıktır cirris gibi. Ona su yılanı denir. Yılan şeklindedir. Yenmesi ittifakla helaldir. Kur'an ve sünnetin de zahirine en yakın olan budur. Ee, evet. Şeyde i̇bn Kudame'nin El-Muni'sinde ilim ehlinin tamamının e, bunun yenilebileceği şeklindeki icmasına akla edilmiş. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın helal kıldığını haram kılan, Allah'ın haram kıldığını helal kılan gibidir. Yani bir haramı helal saymak ile bir helali haram saymak arasında fark yoktur. Hadis bu şekildedir. Taberan Mucemül Kebir'de İbn-i Mesud'dan rivayet etmiştir. Buhar Tarül Kebir'de Kuday-ı Müsned-i Şahap'da i̇bn Ömer Radyalan'dan rivayet etmiştir. Ebu Hatim Münker demiş. E, Mamer Musannef'de yani Abdül e, Razak Musannef'de Taber-i tehsib -i Lasar'da müsned Ömer'de e, i̇bn Mesud Radyalan'ın sözü olarak rivayet etmiştir. İbn-i Tahir Essema'da sayı olduğunu söylemiştir ki bu Bukhar ve Müslim'in şartına göre İbn Ömer radiyalanmadan sayı olarak gelen bir hadis e, bunda taricini Zeberjet'te veya Yakut'te ikisinden birinde yaptım. Allah Azze ve Celle Nahil 116. ayetinde dillerinizin nitelemeleriyle şu helaldir, şu haramdır diyerek yalan söylemeyin. Sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar iflah olmazlar buyurulmuştur. Onlardan bunu haram kılan ve yenmesini kötü gören kimselerin belki de çoğunluğu zina etmekte, içki içmekte ve insanların mallarını haksız yere almaktadırlar. Yani eğer Hanefi mezhebini kastis ediyorsa bunu yapıyorlar onlar. Yani zina etmekteler, velisiz nikahı helal sayıyorlar. İçki içmekteler. Çünkü üzüm dışında sarhoş edici şeyleri sarhoş etmeyecek kadarını içmeyi caiz sayıyorlar. İnsanların mallarını haksız yere alıyorlar işte e, Darül Harp hükmünde olan yerde faizi helal saymaları gibi insanlardan bazıları bu yiyeceklerin haram sayılmasını hafife almakta ve bunu onlardan sadır olan küçük bir şey olarak görmektedirler yani mesela midyenin haram kılınması, bunu küçük bir şey at etinin haram sayılması bunu küçük bir şey görüyorlar, önemsiz görüyorlar e, veya işte bu yılan balığı gibi Halbuki bu ulemanın nezdinde büyük günahlardan, yani haramı helal saymak, helali haram saymak, büyük günahlardan en büyük çirkinliklerdendir. Çünkü bu Allah'a savaş ilan etmek, onun helal kıldığını haram sayarak, geniş kıldığını daraltarak, serbest bıraktığını yasaklayarak onun sözünü reddetmektir. O o kendisinden taze et yemeniz için deniz boyun eğdirendir buyruğunda, Nail 14. ayetinde üzerimizdeki nimetlerini saymış, üzerimizdeki lütuflarını zikretmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem deniz hakkında onun suyu tahur, temizleyici, leşi helaldir buyurmuştur. Yani ölüsü, meycesi helaldir buyurmuştur. Allah cirri'nin yani deniz yılan balığının denizde olduğunu bildirmiştir. Onu yarattığı halde nasıl bilmez? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de cirri'nin denizde olduğunu bilmiştir. Sence cirri'yi haram kılmak için istisnada bulunmaları onlara zor gelmiş olabilir mi? O Allah Azze ve Celle deve kesmeyi kendisine yaklaştıracak ve kendisiyle katında kurtuluş aranacak amellerin en büyüklerinden kılmış, yani kurban etmeyi ve şöyle buyurmuştur. Kurbanlık hayvanlar da sizin için Allah'ın şerlerinden kıldık. Hac 36. Evet, Mücahit Rahimullah ayette geçen kurbanlık hayvanlar, bugün kelimesi hakkında yani, Budun ancak develerden olur demiştir. i̇bn Kesir de tefsirinde şöyle demiştir. Bedenenin develer hakkında kullanılabileceği üzerinde ittifak edilmiş bir husustur. Bedenenin sığırlar hakkında kullanılmayacağı hususunda ise ihtilaf edilmiştir. Bu konuda iki görüş vardır. Daha doğrusu e, bedenenin sayı hadislerde geldi üzere şerimana da sığırlar hakkında da kullanılabileceğidir. Yani Allah üzülü sığırda kurban etmiştir. Yine o haccını, hacdaki haramların en olan cinsel ilişkiyle bozan kimsenin cezasını da deve kesmek olarak belirlemiştir. Yani deve nasıl haram olabilir ki? Demeye getiriyor müellif. İsrail bin Ebi İshak şöyle demiştir. Zeyd bin Ali radıyallahu anh'ın Evine cirri balığı götürdüm, yılan balığı götürdüm. Sonra ertesi günü onunla karşılaştım. Bana dedi ki, şu balık çok hoşuma gitti. Bana bazı kimselerin onu haram saydıkları ve onun haram olduğunu bizim söylediğimizi iddia ettiklere ulaştı. Hani rafızlar haram sayıyordu ya, bunlar da ehl imamları. Bakın kim bunu söylerse ya da yaparsa Allah'ın ve lanet edenlerin laneti onun üzerine olsun. Bu Zeydiye'nin kendisine nispet edildiği zattır Zeyd bin Ali, ee, Hazreti Ali'nin torunlarından. Bunu bir şey Şeybe, Ali Radıyallahu ten Ehli Beyt'ten ve Selef'ten başka kimselerden onun yenilmesinin caiz olduğuna dair rivayetler e, zikretmiştir Musannef'te. Hasem bin Salih şöyle demiştir. Cafer bin Muhammed yani cafer Sadık Radıyallahu ha ey Resulullah'ın torunu, Ciri hakkında görüşün nedir diye sordum. Dedi ki, o benim gerçekten hoşuma giden bir yiyecektir. Onu kaçırdığım zaman çok azdır. Yani ben onu sık sık yerim diyorum. Ebu Usame şöyle demiştir. Bir gün El-Ameş yanımıza çıktı ve dedi ki bugün güzel ve temiz bir yiyecek yedim ki şeytan onun güzelliğini ve temizini bilmiş ve onu ahmaklara haram kılmıştır. Ey Ebu Muhammed o nedir diye sorduk. Küçük bir cirri parçası yılan balığı yedim dedi. Bunu da bir şey Nebi Şeybel rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi gözleriyle görenlerin, onun nübüvvetini gösteren şahitleri ve delilleri görmeleri sebebiyle Allah azze ve celle'den korkma, Allah'ı yüceltme ve tazim etme yönden imamlarının getirdiklerini tasdik edenlerden daha üstün olduklarını bilmende sünnettendir. Aynı şekilde iman ehli tasdik yönünden birbirlerinden farklı derecelerde bulunurlar. Yine amellerin mevcudiyeti göğüslerde karar kılan Allah bilgisi ve iman ölçüsündedir. İmam Ahmed'e kalplerdeki marifetullahın yani Allah bilgisinin farklı arz edip etmeyeceğini sorun eder dedi. Artar mı diye sorun artar dedi. İbn Teymiye fetvada şöyle demiştir: Ümmetin selefinin ve imamların üzerinde olduğu şey kalplerde bulunan imanın bizzat kendisinin farklı arz edeceğidir. Nitekim Nebi Aleyhissalatüssalâm kalbinde zerre ağırlığınca iman bulunan kim varsa cehennemden çıkarın buyurmuştur. İbn Recep Câmiül Ulûm'da şöyle der: Kalplerde bulunan tasdik farklı arz eder. Doğru olan budur. Bu Ahmet'ten gelen iki rivayetten daha sayılandır. Zira kaybın kalplerine şehadete dönüşecek derecede tecelli ettiği sıddıkların imanı bu dereceye ulaşamayan diğer kimselerin imanı gibi değildir. Çünkü birinin kalbi şekli ve şüpheyi kabul etmezken diğerinin kalbine şüphe atıldığı zaman şüpheyi kabul eder. Bu sebeple Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihsan mertebesini kulun Rabbine onu görüyormuşçasına ibadet etmesi olarak açıklamıştır. Bunu müminlerin tamamı elde edemez. Bu manada bir zat şöyle demiştir. Ebu Bekir sizi çokça uçtulup namaz kılarak geçmedi. Göğsünde karar kılan şey ile geçti. Evet. Allah izin verirse 371. maddeyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Muta hakkında bir baba başlayacak müellifi. Subhanekallahüme ve beyamdik ve eşedönle ilahe şerikelek ve estağfurke ve tubilek. A ah, şey